Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Şehil bin Huneyf radiyallahu anh. Ebu Sabit, Ebu Said, Ebu İmame, Ebu Abdullah gibi künyelerle de anılan Şeyh bin Huneyf'in, hicretin ilk yıllarında gece gizlice kavminin putlarını kırdığı ve onların yakması için Kuba'ya götürüp dul bir kadına verdiği rivayetinden anlaşılacağı üzere, onun Medineli ilk Müslümanlar arasında yer aldığı sonucu çıkarılabilir. Şeyh bin Huneyf radıyallahu anh, Allah Rasûlü'nün bazı emirlerini tebliğ etmek üzere Mekke'ye giderek Rasûlullah'ın elçiliği görevini üstlenmiştir. Bedir gazbesi başta olmak üzere bütün savaşlara katılan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh Uhud gazbesinde İslam ordusu dağılmaya başladığında Rasûlullah'ın yanından ayrılmayarak onu korumaya çalışanlar arasında yer aldı. İyi bir ok atıcısı olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sehle ok yetiştirin çünkü o şehildir kolay ve isabetli o ok atar diyerek okların sehle verilmesini istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Nadir gazvesinde elde edilen ve yalnız muhacirlere ayrılan ganimetlerden çok fakir olmaları dolayısıyla Ensar'dan Ebu Dücane ile şehrede pay verdi. Şehil Hudeybiye antlaşması sırasında içlerinde kendisinin de bulunduğu bazı sahabilerin bu antlaşmaya gönülleri yatmamasına, müşrik antlaşma yapılacak kimselerin müşrik olmasına rağmen Resulullah'ın barış emrine rıza gösterdiklerini söyleyerek Müslümanlar arasında çıkacak bir ihtilafı engellemeye çalıştı. Kays bin Sa'd ile birlikte Kadisiye'de bulundukları bir sırada önlerinden geçirilen bir cenaze için ayağa kalkmışlar. Oradakilerin bunun bir Yahudi olduğunu söylemesi üzerine Sehil bin Huneyf radiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde bir Yahudinin cenazesi için ayağa kalktığını ve bunu yadırgayanlara ''O da bir insan değil mi?'' cevabını verdiğini hatırlatarak hem sünnete bağlılığını göstermiş hem de insana verdiği değeri ortaya koymuştur. Hz. Ali radıyallahu an Şam seferine çıkarken Sehil ile istişare etti. Basra'ya giderken yerine onu bırakarak Medine'ye vali tayin etti. Bütün bu görevlerin yanı sıra Sıfın savaşının ardından Fars'a vali olarak tayin edildi. Ancak Farslıların kabul etmemesi üzerine bu görevi gerçekleşmedi. Sehil bin Huneyf radıyallahu anh Hazreti Ali radıyallahu anh Keremallahu veçhe'ye ilk biat edenlerden biri olup Sıfın savaşına da katıldı. Fakat savaşmak için çok istekli görünenlere nasihatte bulunarak bu kararlarının doğru olup olmadığını yeniden gözden geçirmelerini söyledi. Şehil bin Huneyf radıyallahu an Hazreti Ali radıyallahu an ile çıktığı Şam seferinden döndükten sonra hicretin 38. yılında Kufede vefat etti. Hz. Ali radiyallahu anh keremallahu tul Şurtatülhamis denilen güvenlik güçlerine mensub olduğu ifade edilen Sehir bin Huneyf radiyallahu anh Resulullah'tan başka Zeyd bin Sabit'ten de hadis rivayet etmiş Kendisinden iki oğlu Ebu Ümame Esad ve Abdullah ile Abdurrahman bin Ebu Leyla gibi pek çok kimse hadis öğrenmiştir Salatu selam